Konya'da uzay turizmi heyecanı Uluslararası bir seyahat acentesi gelecek dönemlerde Konya'da uzay turizmine başlamak istiyor. Bu haber şehirdeki turizmcileri şimdiden heyecanlandırdı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Özdemir konuyla ilgili şunları söylüyor. Konya'da uzay turizmi yapılması fikri bizi heyecanlandırdı. Bu seyahatin ücreti 110.000 bin euro gibi yüksek bir rakam. Bu durum bize hedef kitlenin gelir seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Uzay turistleri Konya'ya geldikleri zaman Konya'yı maddi ve manevi olarak etkileyeceklerdir. Ancak turizme ne kadar talep olacak, uçuşlar nasıl gerçekleşecek bunu zaman gösterecek. Atilla Özdemir bu projeye Konya halkının ve bürokratların destek vermesini istiyor. Ve bu durum Konya turizmine büyük katkı sağlayacak. Konya zaten Mevlana sebebiyle bir inanç turizmi merkezi. Fakat Konya'da diğer doğal ve tarihi güzellikleri de ön plana çıkarmalıyız. Bence bu olay Konya için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bu seyahatlerle Konya'nın farklı yüzünü gösterme fırsatı bulacağız diye ekliyor. Konya'da seyahat ajantesi işleten Arif Akçin ise turizm 250 daldan oluşan bir sektör. Ve bu sektör her zaman yeniliğe açık. Acenteci arkadaşlarımız sürekli yenilikler düşünüyor ve bunlar zamanla hayata geçiyor. Bence uzay seyahatleri de bir süre sonra turizm sektörünün önemli bir dalı haline gelecek. Uzay seyahati ücretinin fazla olması sebebiyle belki çok fazla insan uzay turisti olamayacak. Konya'ya bu iş için çok fazla kişi gelemeyecek. Fakat bu iş için Konya'nın düşünülmesi bile çok güzel bir başlangıç diye söylüyor.